Doğanın huku 15. evimi arındırıyorum. Bir bıçak ve haysiyetle dua etmek için yürüyorum ve acele etmiyorum. Yaptığı her adım bir dereceye kadar yükselir ve diğeri günah yerleştirir.